Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Namaz ahkamı ile ilgili derslerimizde farzlardan, vaciplerden sonra sünnetleri konuştuk. Bir de namazın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 Müminun felaha ermişler, kurtuluşa ermişlerdir. Peki her camiye giden mi? Ellediine <gülüyor> onlar, onlar. Hım öyle kimseler ki, fi <gülüyor> salatihim namazlarında Haşiun <gülüyor> huşur halindedirler. O hayyal salah, hayyal felah diye müezzinin davetine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 sakalını kaşıtıyor. Buyurmuş ki Aleyhisselam Efendimiz "Lau khasha kalbu hada khashat jawarihu." "Lau khasha kalbu hada khashat jawarihu." Bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı elleri de huşu içinde olurdu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 Kaymakam da hem işim var anlatıyor şimdi kendisi. Hem işim var hem de insanlara acıdığım diyor. Aldım şemsi'yi imamdan. Şimdi konuşabildiğin kadar konuşuyor efendi dedim diyor. O da sırıl sıklamısındanmaya başlayınca Allah ölüye rahmet etsin dedi diyor gömdük ölüye diyor. Yani burada bir kaymakama düşmemeli burayı düzen. İmam bunu anlamalı. Bir de bu sünnet değil. Vacip değil. senin yaptığın.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 Yoksa imam iftida tekbiri aldıktan sonra sünnete başlamak yanlış. O son rekatta e, kadeye oturmuştu zaten de imam iftida tekbiri aldı. O bitirecek ayrı bir konu. Mümkün olduğu kadar camilerde e, namaz kılacakların